Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındayız. Ben Peri. Merhabalar, ben Ahmet Akşit. Geçen program toplumsal tarihin 193. sayısında yer alan Osmanlı siyasal ve kültürel hayatında Fenerliler dosyasını ve Aleksandr Karatadori Paşa'yı Ahmet benimle konuşmuştu. Bugün toplumsal tarihin 222. sayısındaki Teodora'nın eteğindeki müneccim krallar yazısıyla Zehrin İren Boynudeli'yi ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zehrin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zehrin İren ki fikri takipte esasında ikinci kez ağırlıyoruz. Geçen sefer Padova'daki Scrovegni Kilisesi'nde Giotto'nun resimlerini konuşmuştuk. Bu programda ise Aziz Vitale ve Apollinare Kiliselerinde bulunan 3 kral e, mozaiklerini konuşacağız. Bu e, Üç krallar esasında kutsal kitapta İncilde e, geçen bir bir değil işte üç figür e, detaylarını zaten biraz sonra konuşacağız e, isterseniz şimdi şeye geçmeden e, Hristiyan ikonografisinde e, üç kralların nasıl temsil edildiğine geçmeden kutsal kitapta İncilde nasıl geçtiğini konuşalım ki konuya giriş olsun evet. buyurun <gülüyor> şimdi e, kutsal kitap Yani herkesin bildiği gibi eski ayet ve yeni ayetten oluşuyor hı hı. ve yeni ayet dediğimizde dört İncil yazarı tarafından İsa'nın ölümünden sonra İsa'nın zamanında olmuş bitmiş olanları derleyip toparlayan dört kitap. Birbirleriyle çok büyük benzerlikler gösteriyor ama bazı, bazı ayrılıklar da var tabi. Bunlardan bir tanesi ve bu yazı bağlamında belki önemli olan da bu konuşacağımız ve benim de yazıda bahsettiğim müneccim krallar meselesi. Ee, bu bir olay. Bu olay sadece bu dört kitaptan bir tanesinde e, geçiyor. Bu da <gülüyor> Matta İncil'i. Şimdi olay şöyle, e, tabii e, buna yani bir inananlar herhalde başka türlü bakıyorlardır. Ama biraz daha hani, sosyolojik boyutta e, bakarsak mesela yani öyle okumaya çalışsak çalışırsak şöyle bir şey oluyor. Ee, İsa doğduğu sıralarda e, o dönemdeki Yahudi krallığı ve başında Kral Hirodes var. E, bir gün Kral Hirodes'e e, üç tane e, kahin geliyor. Yani üç kişi geliyor daha doğrusu kral görünümlü. Ve bunlar e, Kral Hirodes'e şunu soruyorlar. Yahudilerin kralı doğmuş diye duyduk ve ona tapınmaya geldik diyorlar. Tabi Hirodes bunu önce... Bir, hani ...biraz şaşkınlıkla karşılayıp... ...çok da şey yapmadan, renk vermeden... ...ha öyle mi falan diyor... ...sonra tamam gidin o zaman bulun onu... ...ve bana da haber verin... ...ben de kendisine tapınmak isterim diyor... ...ve bu üç kral... ...üç yani doğudan geldikleri söylenen... ...üç kişi bunlar... ...bunlar İsa'yı aramaya... ...bulmak üzere yola devam ediyorlar... ...ve bazı ayrıntılar var... ...tabi burada... ...bu yolculukları sırasında onlara bir yıldız eşlik ediyor... İşte bu, bu yıldızın varlığı ve söz, bunun sözünün edilmesi tabii bunların yıldız bilimci aslında olduklarını. Hı hı. Dolayısıyla gökyüzün okuyabildiklerini, hı hı. Oradan, oradan bir takım işaretler e, edinebildiklerini aynı zamanda gösteriyor. Bazı şeylerde kahin olarak geçiyorlar. Evet. Yani kral değil kahin, kahin olarak. İşte o kahinlikleri yıldız bilimcilikleriyle evet. hı hı. E, daha çok ilgili. Hı hı. Çünkü sonuçta aslında gökyüzü bilinmeyen bir yer ama bilinmeyen bir yerden bir takım işaretlere, hı hı. işaretler olarak bir şeyler e, söylemek gerekiyor. belki söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu krallar yani bu üç kişi bu yıldızın da peşinden giderek İsa çocuk İsa'yı Bethlehem'de bir ev diye geçiyor metinde. Fakat Hı -hı. aslında ev olmaması gerekiyor onun bir ahır olması gerekiyor. Onun da yine biz biliyoruz neden ahır olduğunu. E i̇şte çok karışık bir dönem çok seyahatler var ortalıkta bir nüfus sayımı nedeniyle herkes yer değiştiriyor. E yer yok hı hı. E, dolayısıyla e, bir hayırsever kadıncağız onlara hamile e, yol, yolculuk e, sırasında e, bir yerde kalmaları gerekiyor. Ve onlara bu kadıncağız bu hayırsever kadıncağız e, Meryem'e ve Yusuf'a ahırı açıyor ve o, İsa orada doğuyor. Şimdi burada e, hikaye yani böyle bir şey. E, tabii bunun biraz devamı da var yani sadece burada kalmıyor bu hikaye. E, bu e, üç kişi e, İsa'ya tapınıyorlar. Ona güzel hediyeler götürüyorlar. Bunların arasında altın, günlük ve mür var. Bunların da sembolik bir takım e, şeyleri var, anlamları var aynı zamanda. Daha sonra bu üç kişi bir rüya görüyorlar ve rüyalarında şöyle uyarılıyorlar. Aynı yoldan dönmeyin Hirode sizi öldürecek diye ve başka bir yoldan memleketlerine geri dönüyorlar. Dolayısıyla bunlar aslında e, İncil'de de yani Metin'de de bir görünüp biraz böyle ortalığı karıştırıp sonra kaybolan birileri hı hı. aslında Bundan sonra bunları bulamıyor Hirodes yani bütün ülkeyi aratıyor bulamayınca bu sefer kendi kahinlerine ve yıldız bilimcilerine bir hesap kitap yaptırıyor ve kaç yaşında doğmuş olabilir bu kral diye bir hesaptan sonra biraz geniş tutarak bu doğum tarihini 3 yaşına kadar Yeni doğmuştan 3 yaşına kadar Garanti bütün oluyor. erkek çocuklarını <gülüyor> öldürtüyor. <gülüyor> bu da yine Hristiyan ikonografisinde çok gösterilen sahnelerden birisidir. <gülüyor> Şimdi sadece Matta'da geçen bir olay, Matta İncil'inde sözü edilen bir olay. Fakat Hristiyan ikonografi ve çok yani girişte hemen böyle bir 3-5 cümleyle anlatılan bir olaydır bu. Fakat Hristiyan ikonografisinde... Müthiş örnekleri var yani mutlaka ve mutlaka hele de böyle bir düzen içinde eğer ikonografik düzen varsa bir yerde bir mekanda mutlaka bu sahne vardır. Tek fark şu oluyor hatta yani bazı ayrıntılarda birbirlerine çok benzerler. Giyim kuşamlarıyla vesaire duruşlarıyla çok aynı sahneler yani aynı insanlar yapmış gibidir neredeyse bir tek yıldız konusunda. Bazı sanatçılar biraz şey davranmıştır, e, kullanmamışlardır yıldızı. Ama çoğunlukla da yani çok böyle ayrıntılı incelerseniz e, resmin bir yerinde muhakkak bir yıldız, yıldıza benzeyen bir şey vesaire mutlaka e, bulursunuz. Hı hı. Şimdi metindeki bu hikaye. Fakat bu hikaye e, bu metne girebilmesi için bu hikayenin bunun daha önce bir yerlerde hı hı. bir... E, duyulmuş olması mutlaka gerekiyor diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi bu meseleye biraz hani inanç dışında hı hı. baktığımız zaman e, çünkü hiçbir şeyin İncil'de de hatta Tevrat'ta da hemen hemen hiçbir şeyin yoktan var edilmediğini hı hı. biliyoruz. Bütün metinler e, bu bir, bir süreklilik arz ediyor hı hı hı. çünkü yani kültürel olarak aktarılan e, bir durum söz konusu. Şimdi e, yani Ahmet de ben de çok uzun süre e, Avusturya'da Viyana'da kaldık. Viyana'da okuduk. E, benim bu üç krallarla bu, yani bu kadar canlı bir şekilde karşılaşmam Viyana'da oldu. Her 6 Ocağa yaklaştığı hafta evet. işte sokaklarda küçük küçük üç krallar dolaşır. Evet. E, bir tanesi de zencidir. <gülüyor> evet, bir tanesi de zencidir ve evet. yıldızı o taşır. Şimdi e, biliyor musunuz bilmiyorum Avusturya'nın çok meşhur bir karikatüristi var Otto Dix diye. Avusturyalının e, böyle yani bu her millete uygulanabilir tabii yani Otodax Türkiye'de yaşasa aynısını Türkler için yapacaklar herhalde. Böyle yani baktığınız zaman evet Avusturya ortalama standart insanı bu diyebileceğiniz karikatürler yapar. Onun bir karikatürü şöyle Viyana değil burası Taşrası Avusturya'nın çok tipik işte 60 yaşlarında bir Avusturyalı erkekle Pazar belli ki pazar günü bir Avusturyalı kadın ikisi tombul işte bira patates şeyinden tombul gibi gözüküyorlar hı hı. Üç kral gelmiş, böyle ergen, çocuk değil ama ergen. Adam diyor ki yeter artık bu yabancılardan diyor. Bizim gemimiz doldu artık. Daha fazla yabancı istemiyoruz ama elinde tüfek var. Kadın da yukarıdan şey diye bağırıyor. Önce zenceyi vur, önce zenceyi vur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bunun için de söylüyorum. Bu hikaye tabii sadece dediğiniz gibi sadece e, yani Hristiyanlıkla taşınmış bir şey değil. değil. Kö köklere çok eskiye de dayandığını Hı. tahmin ediyorum. Şimdi isterseniz bu üç kral kim yani şey diyorsunuz. Kutsal kitapta sonuçta bunların... isimlerinden yahut e, kim olduklarından uzun uzun diye bahsedilmiyor. Bu sonra da bahsedilmiyor. Evet. Orta çağda evet. zannediyorum. Bir sadece şekilde. üç tane doğu doğudan gelen e, yıldız bilimci olarak geçiyor. Hatta yani burada şimdi şöyle bir şey var. Bu e, yıldız bilimcilerin e, daha doğrusu bu olayın e, Tevrat'tan gelip Tevrat'ta da zikredilmiş olan bazı e, cümle cümleler var. O cümleleri de nasıl diyeyim yani rasyonelize etmek için de bir taraftan sanki e, uydurulmuş gibi. Hı hı. Mesela bu uyarıdan sonra bu krallar ortadan kaybolduktan sonra yani müneccimler diyelim artık onları <gülüyor> Müneccimler ortadan kaybolduktan sonra e, Yusuf bu sefer bir rüya görüyor ve e, Yusuf'u Tanrı bir melek aracılığıyla uyarıyor hı hı. ve çocuğunu al git buradan Mısır'a kaç diyor. E, hemen onları apar topar topluyorlar Bu Mısır'a kaçış da ayrı bir sahnedir. O da çok küçücük bir bebekten İşte bir eşek üzerinde gene üç kişi. Yani bu bir kaçış aslında. Ee, bu, bu, bunun da mesela e, şöyle bir şey için yaratıldığını açıkçası düşünüyorum. Ee, Tevrat'ta Mısır'dan yani kurtarıcının Mısır'dan geleceğine dair Mısır'dan geri çağrılacağına dair bir cümle var. O cümleyi hmm. ir, gerçek kılmak için de böyle bir şey yani. Ee, bilmiyorum çok inançlara tabi şey yapmak istemem yani bir laf etmek istemem ama e, çok güzel kurgusu olan aslında e, çok böyle mantıklı e, açıklamaların birbiri e, peşi sıra e, oturtulmaya çalışıldığı bir metin olarak e, bakarsanız eğer bunları bulabilirsiniz gerçekten ama Tevrat hiçbir zaman tabi şey yapmıyor unutulmuyor yani evet, Tevrat'ta evet. mutlaka mesela şey var işte Yani benim e, bir, e, kurtarıcın e, ha, oğlumu Mısır'dan çağır, çağırdım, çağıracağım diyor Tanrı. E, şeyde Tevrat'ta henüz olmamış bir şey o. Hı hı. İşte burada o gerçekleşiyor gibi böyle e, o hı. şey yani hepsini iyi bilmek gerekiyor hı hı. aslında. Hı hı. Şimdi bunları niye iyi bilmek gerekiyor? Eğer iyi bir inanansanız bunları tabii bilmeniz hı hı. gerekiyor zaten ama bizim için niye önemli? Yani ben ve benim gibi insanlar için... Resimlere baktığınız zaman Avrupa resimlerine yani bazen çok manasız yani üç tane Hı -hı. tuhaf kılıklı adam ne işleri var bunların. Eğer bunları bilmezseniz yani onlar öyle anlamsız görüntüler olarak Hı -hı. E, kalıyor. Yani bu yazı yazma nedenlerimden bir evet. tanesi de buydu. En azından belki okuyan insanlar bundan sonra bir yerde necim kralları <gülüyor> gördüklerinde tanırlar diye düşünüyorum. İsim, isimleri zikredilmiyor. Doğrudur. <gülüyor> e, fakat daha sonra hem isimleri, isimler veriliyor bu, bu üç kişiye hem de bunlar e, bazı e, şeylerin sembolleri haline geliyor. Nedir o semboller? E, kıtaların. Hı hı. Ee, bilinen Asya, Afrika e, ve e, Avrupa e, kıtalarının sembolleri hal olarak kullanılıyor. Hı hı. Onu temsil ediyorlar. Ama giyim kuşamları e, hep Doğulu. Hı hı. Hep evet. Doğulu. Çünkü e, İncil'de vurgulanan tek şey onların doğudan geldikleri, hı hı. Doğulu oldukları. Şu senin az evvel anlattığın hikayede en esmer olan, belki bazen de zenci olarak tasvir evet. edilen onun adı Kaspar mıydı? Kaspar. Kaspar. Hı hı. Kaspar ve o genç olan. En arkadan gelen değil mi? Evet. <gülüyor> en arkadan gelen ve en genç olandır. En öndeki e, yaşlı olandır. Ee, şimdi biraz da şeyden konuşsak. Bu üç kuralların e, bugün Köln Katedrali'nde olan e, rölikleriyle ilgili farklı görüşler var. E, bunları konuşsak biraz. Yani e, nasıl hikayeler evet, bunlar? Şimdi e, bu tabii çok ilginç. Şimdi bu tek başına bu e, rölikler Önemli e, ama Relik zaten çok önemli bir şey Hristiyanlık'ta. de böyle buluntu, küçük parçalar yani azizlere ve azizyelere ait küçük parçalar e, anlamına geliyor. E, şimdi e, bu Köln Katedrali'nde e, bir, Köln Katedrali çok önemli bir katedral. E, bir e, büyük sanduka var böyle altın kaplama, bazilika e, üslubunda yani bir bazilikaya benziyor. ...çok büyük boyutlu değil ama... ...çok böyle e, parlak... ...işte ne, nasıl diyeyim... E, ...iyi işlenmiş... ...süslü vesaire göz alıcı bir şey. E, bir sanduka sonuçta bu. E, bu sandukanın içerisinde de... ...bu üç e, müneccim kralın... E, ...kemiklerinden parçalar olduğu söyleniyor. Bu söylenti... E, ...epe eski dönemlere dayanıyor. Ve bu söylenti nedeniyle... ...bile sadece... Köln Katedrali bir haç yerine dönüşüyor Hristiyanlar arasında. Şimdi bu nereden çıkıyor? Bir defa yani 2000 diyelim ki Köln Katedrali'nin bu, bu pozisyonu kazanması işte binli yıllarda olsa. Yani bin yıl ondan önceye gitmek gerekiyor ki bin yıl hı hı. önce bulunmuş olan bir şeylerin gerçekten kime ait olduğunu nasıl bilebilirsiniz? Hı hı. Ama bunu bilmek gerekmiyor işte. Buna inanmak yeterli oluyor. Şimdi 300'lü yıllarda e, İmparator Konstantin'in annesi Helena Hristiyanlığı benimsiyor ve e, tam bu sıralarda da işte Roma'da Hristiyanlık böyle yavaş yavaş serbest bırakılmaya başlanıyor. Henüz Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı resmen kabul etmemiş. Fakat Helena tabi bir imparator annesi olarak güçlü birisi 4. yüzyıl ve bir geziye çıkıyor. Bu gezide kutsal emanetli, kutsal buluntuları aramaya, kutsal topraklara gidiyor. Aradığı şey İsa'nın gerildiği çarmıh. Aslında esas olarak hı hı hı. onu arıyor. Hı hı. Doğru haç efsanesi diye de bilinir hı hı. bu. Ee, ve gene görsel malzemelerde de böyle e, gösterilir zaten. Ee, bunu, bunu ararken bu üç e, e, müneccim kralın relikleri olduğu iddia edilen kemikleri buluyor ve bunları Konstantinopolis'e getiriyor. Hı hı. Ve bunlar Ayasofya'da koruma altına alınıyor. Ee, uzun zaman burada kalıyor. Şimdi bunlar tabii bir, birkaç şey var. Değişik kaynaklarda değişik bilgiler var. Bunlar nasıl gitti oraya? Bir tanesi benim de çok daha fazla ilgimi çeken şeylerden birisi oldu. Mara Hatun tarafından hı hı. aslında o götürmüyor ama onun eliyle onun aracılığıyla yurt dışına gitti. Yurt dışı demeyelim buna da yani evet yani Konstantinopolis dışına <gülüyor> aşırı. deniz aşırı gittiğini söyleyebiliriz. Bu şöyle oluyor. Şimdi e, Mara Hatun çok önemli birisi. E, hı hı. ikinci e, Mehmet'in e, üvey annesi. Hı hı. E, fakat babası öldükten sonra yani daha doğrusu Mara Hatun'un kocası öldükten sonra e, işte Fatih e, babasının bütün haremini Dışarı çıkarıyor yani evlendiriyor onları paşalarla falan. Fakat bu Mara Hatun'a böyle bir şey yapmıyor. Daha doğrusu birkaç teklifte bulunuyor. Mara Hatun reddediyor. Çünkü Mara Hatun aslında Avrupa'dan önemli birisi. Yani bir prenses, prensesi. Dolayısıyla o evlenmiyor. Avrupa'da bir yere gidiyor. Önce memlekette babasının yanına gidiyor. Sonra geliyor. Biraz Edirne'de kalıyor. Sonra Atina'da, Yunanistan, Selanik'te oturuyor falan. Fakat ve ikinci Mehmet'in kendisine tahsis ettiği yerlerin gelirleriyle geçiniyor. Ve Selanik'teki bir önemli kilisenin, manastırın geliriyle geçiniyor. Ve aslında gelirle geçinmekten ziyade buralara biraz hamilik yapıyor gibi. Biraz yönetiyor. Kendi, daha kendi dinini de koruyor bu arada Tabii tabii mi? kesinlikle. Hı -hı. Yani hiç öyle bir din değişikliği falan yok. Fakat önemli bir özelliği var Mara Hatun'un. Bir defa ikinci Mehmet çok büyük saygı duyuyor. Hı -hı. Ve yani... Anam diye de bahsediyor çoğu zaman ondan. Büyük ihtimalle onun hani görgüsünden işte o, o bir tür tabii bir Avrupa görgüsü var herhalde o zamanki koşullarda yine. Ondan falan bilgisinden entelektüel düzeyinden o günkü koşullarda çok etkilendiği gençliğinde belli. Ve Avrupa'dan o dönemde Konstantinopoy ise İstanbul'a gelecek olan bütün yabancılar Mara Hatun'a uğruyorlar. Özellikle Venedikliler. Bu da bir saygıdan ziyade biraz taktik <gülüyor> almak için. Hani ikinci Mehmet nasıl birisidir <gülüyor> veya işte Mara Hatun'dan bir selam getirince iyi oluyor ilişkiler falan böyle bir pozisyonu var ve yine bir kaynakta bu aracılıkla Mara Hatun'un aracılığıyla bunların Konstantin, şeyden, Ayasofya'dan şeye götürüldüğü önce Venedikliler alıp Venedik'e götürdükleri e, iddia ediliyor. Sonra oradan e, Milano'ya gidiyor. Milano'dan e, Köln'e e, taşınıyor. <gülüyor> Fakat bir başka e, iddia şu, e, bu da yani benzer bir şey aslında. Çok e, aykırı bir şey e, değil. E, bu e, emanetler e, Morikius tarafından, İmparator Morikius tarafından Milano'ya getiriliyor. Ve 12. yüzyıl başlarında da Kutsal Roma İmparatoru o zaman Frederick Barbarossa ile bir savaş halinde ve bu savaşta e, kendisine e, Kölnler, Köln Başpiskopos'u iyi iyi davrandı, yardım etti diye ona bir teşekkür olarak gönderiyor. Çünkü bu yani verilebilecek gerçekten <gülüyor> en büyük hediyelerden e, bir tanesi. Ve ondan sonra da e, işte binli yıllar gibi, bin, bin, bin yüz gibi. Köln çok önemli bir haç merkezi haline geliyor. Ha, bu arada tabii Marco Polo, tabii Marco Polo da İran'da bir yerde kendisine bu müneccim kralların mezarının gösterildiğini söylüyor. Yani bu daha az inanılır bir şey ama dediğim gibi bu bir inanç meselesi. Tabii. Ne inanırsanız o öyle. Şey gidiyor. açısından önemli tabii bu. Yani gerçek olup olmadığından ziyade ne kadar aslında yaygın olduğunu göstermesi açısından ilginç tabii, tabii. Tabii. Tabii. yani bence münecim krallara dair herhangi bir söylentinin aslında hani İran ve civarında o topraklarda olması çok anlaşılabilir Hı -hı. bir şey bence. Hı -hı. Çünkü büyük ihtimalle zaten bu müneccim krallar Maguş'ta deniyor bunlara. Perslerle yani Pers uygarlığı içerisinde de mutlaka buna benzer figürler vardı. Bu da belki ta Mezopotamya'dan zaten gelen bir şey. Çünkü biliyoruz ki Mezopotamya yıldız ve yıldızlar <gülüyor> gökbilimi konusunda çok usta bir, Uygarlık, çok gelişmiş bir uygarlık. Dolayısıyla dediğim gibi bu böyle kesintili değil. Asla olamaz zaten. Oradan oraya oradan oraya ama herkes biraz kendine uydurarak, kendine adapte ederek. Fakat bana sorarsanız Hristiyanlık için ve Hristiyanlığın o hikayesi ve İsa hikayesi için çok uygun bir hikaye. Ve görsel anlatıma da çok aynı zamanda evet. çok uygun bir hikaye. Şimdi bir müzik arası verelim diyorum. Şimdi iki program önce, yani ben program müziklerini sunarken müzikleriyle gelen yazılardan bahsetmiştim. Ve bunları örnek olarak da Zerrin Hanım'la daha evvel yaptığımız programı örnek göstermiştim. Şimdi gene Zerrin Hanım'la yaptığımız bu ikinci programda da aynı durum söz konusu. Ee, şimdi batıdaki doğu algısından bahsediyoruz. Önce önce şeyle başlayalım istedim. Bir doğu liturgisinden, bir Noel şarkısıyla başlayalım istedim. Bir Maronit liturgisinden. Lübnan Kutsal Ruh Üniversitesi Müzik Bilimi Enstitüsü'nün korosundan dinliyoruz. Maronit Kilisesi bu arada bir Doğu Katolik Kilisesi. Halle, halle, halle. Do <tries> you ...94.9 Fikir takip programındasınız. Zehrin İrem boyun delikli... ...Teodor'un eteğindeki... ...Bünancim Kralları yazısını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi... ...isterseniz artık Apolinari Kilisesi'ne... ...gelelim evet, mi? gelelim. <gülüyor> <gülüyor> Bir kere önce kilisenin... ...ne zaman... ...yani aslında sizin konunuz açısından şeyin çok önemi yok. Kilisenin, kilisenin mimarinin... ...özelliklerinin evet, mesela. E, çok önemi yok. Apolinari Kilisesi... E, Got kralı Teodorik zamanında e, inşa edilmiş olan bir kilise, Bazilikal bir kilise, Bazilikal planda bir kilise. Onların artık ayrıntılarına <gülüyor> burada girmeyelim, <girmiyorum. Şimdi gülüyor> <bir gülüyor> şekli tarif etmek e, burada zor olacak. E, ama şunu söyleyebiliriz, girişte e, ortada geniş bir e, alan yani dikdörtgen bir alan, sağlı sollu e, iki tarafında e, koridorlar diyelim Hı -hı. onlara nef dediğimiz alanların olduğu bir e, yapı e, türü bu. Ee, bu Apollinare Kilisesi, e, Aziz Apollinare'ye adanmış tabii ki ama daha sonradan adanıyor. Hı hı. Çünkü ilk yapıldığında, e, yani Teodorik yaptırdığında burası bir Aryan Kilisesi. Aryanlık ise e, daha sonra orayı e, işte Justinianus e, ele geçirecek. E, şey değil, e, makbul bir şey değil aslında. Şu nedenle makbul değil, çünkü İsa'ya... ...insan kimliğini, insan vasıflarını ön plana çıkarıyor. Ona hiçbir zaman tanrısal bir şey e, yüklemiyor. Hı. Dolayısıyla da Hristiyanlık içerisinde biraz sapkın olarak hı. görünüyor. Ee, ama yani sonunda işte bir kilise yapılıyor. Tabii biz bu ayrıntıları nereden e, anlayabiliyoruz e, ve anlarız bir yere baktığımızda oradaki ikonografiden anlarız. İkonografide nasıl e, gösterilmiş, İsa nasıl gösterilmiş, çevresindekiler nasıl gösterilmiş, özellikle de İsa'nın nasıl gösterildiği tabii e, önemli. Dolayısıyla e, e, bu iki orta şeyde nefte e, üst yani sütunlar var, sütunların üzerlerinde. ile aralarında pencerelerin olduğu bir bölüm var. Bir de onun üzerinde çatıya kadar bir alan var. Dolayısıyla böyle iki şerit gibi görünüyor ve bu iki şeritten altta olanlar yani hemen sütun ve kemerlerin hemen üzerinde olan iki duvarda boylu boyunca iki bir Bir kadınlara bir erkekleri gösteren iki geçit töreni var. Ve bu bunların tabii üsluplarına falan çok şey yapmayayım şimdi girmeyeyim. Yani gerçekten görmek gerekiyor onu anlamda. Mozaik tabii. tabii ki bunlar. Fakat biz şunu tahmin ediyoruz ve yani uzmanlar daha doğrusu tahmin ediyorlar. Ben tabii bir Bizans uzmanı değilim ama okuduğum kaynaklardan şunu gördüm. Bu kiliseye ilk yapıldığında yine böyle... E, mozaik e, bezemeleri var. E, fakat buradaki mozaik bezeme programında e, işte dedi, bu Aryan, Aryanizme biraz referans hı hı. olduğu için daha sonra burası e, el değiştirince e, Hristiyanlar e, ta, yani Aryan olmayanlar tarafından e, bunların üzeri kapatılıyor. Bu mozaiklerin hı. isle E, kapatıldığı söyleniyor ve daha sonra tekrar herhalde e, aç açılacak bunlar ya da açılmıştır belki ama bir şey değişiyor yani orada bir program değişiyor ama biz bunların en azından bazılarının kalıntılarını görüyoruz. Mesela Teodorik'in sarayının betimlemesi var. Büyük ihtimalle de zaten bu kilise Teodorik'in sarayının şapeli olarak yapılmış hmm. Şapel olmak için biraz büyük <gülüyor> ee, ama e, işte gene tabii törenler mörenler hmm. her şey e, orada yapılıyor. Şimdi bu kilise e, Apollinare'ye adanmış bir kilise sonradan. Çünkü, ama Apollonale önemli bir e, aziz. E, daha ikinci yüzyıllarda Sempolle falan dolaşmış bir aziz. Daha sonra Roma'ya geldiğinde yani Roma İmparatorluğu henüz Hristiyanlığı kabul etmeden e, önceki dönemlerde baya baskıya uğramış ve ağır işkencelerden Hı -hı. geçirip Hı -hı. öldürülmüş. Daha sonra bir e, şeye giriyor. E, daha sonra daha e, önemi belki diyeyim. Tekrar fark edilecek olan hı hı. E, bir aziz. Önce e, Ravenna'da e, deniz kenarında San Apollinare in Classe denen yani limandaki San Apollinare denen bir kilise var. Ona yine adanmış. İlk kilisesi orası. Fakat sonra bu değişiklikten sonra bu yani Aryanlıktan kurtulmak için burayı e, kurtarmak için bu kiliseyi e, Apollinare'nin e, şeylerini, mülüklerini Classe'den evet. buraya getiriyorlar. Burası daha şehir içinde bir yer. E, ve buraya getirdikleri zaman e, biraz daha e, nasıl diyeyim? E, tekrar o azize e, bir kez daha onun önemini hı hı. E, görmek ve göstermek gibi e, teyit etmek gibi e, diyeyim bir e, fırsat, şey, fırsat oluyor. <gülüyor> evet. E, bu, buradaki şeyde e, Palmiye de var. değil mi? Yani o. Evet. Şimdi bu iki duvarda dedi mi? İki duvarda bir kadınlar geçidi, bir erkekler geçidi Var. Erkeklerin olduğu yani bunlar azizler, peygamberler falan. Bunların olduğu sıranın sonunda abside yaklaştığımız zaman sağ tarafta İsa böyle bir kral gibi tahtında oturuyor ve yanında melekler var. Sol tarafta ise en sonda artık bu sıranın Meryem kucağında çocuk İsa ve yanında yine iki melek var ve tam hemen onlardan on, yani bu grupla, bu Meryem grubuyla o, o oraya doğru hareket eden e, azizeler grubu arasında bu üç e, hı hı. kahin kralı e, görüyoruz Kah kahin kralın betimlemesini görüyoruz yani gerçekten çok etkileyici yani, ya da benim yani çok şey, renkli değil mi çok bütün renkli hı hı. Yani zaten yapının mozaikleri çok hı hı. ün bence çok hı hı. ünlü ve hı hı. çok iyi kalitede yapılmış olan yani iyi ustalar tarafından yapılmış olan şeyler mozaikler. Bu üç kahin kral ise müthiş yani gerçekten benim sanat tarihinde gördüğüm en erken örneklerden bir tanesi ve en renklilerden bir tanesi. Hı hı. Kılık kıyafetleri bakımından. Tipik doğulular doğulu olarak gösterilmişler böyle tight pant, pantolonlar işte ucu kıvrık şeyler külahla şapkalar ama böyle bunlar biraz Külah frigya evet. külahlarına da benziyor. Frigyalıların giydikleri külahlara da benziyor. İşte böyle renkli gene pelerinler <gülüyor> o pelerinlerin yakaları. çeşitli kürkler işte saten benzeri yani bu bu ifadeler falan çok güzel verilmiş gerçekten hı hı. her bir ayrı bir tepsi gibi bir şey. her birinin hı hı. elinde başka bir şey var bir birinde çanak çanağın içinde yani hepsine böyle bir kase kase var birinde altın birinde mür birinde günlük taşı var şimdi buradaki çanakla ilgili bir şey belki hatırlatmam gerekiyor Bu demin e, Mara Hatun'dan bahsetmiştik. Bir söylenti de Mara Hatun'un aslında e, Venediklere e, ve dolayısıyla e, dışarıya gitmesine neden o, olduğu şeyin aslında e, Selanik'teki e, Sofya Kilisesi'nde, manastırında bulunan bir kase olduğu, hı hı. o kasenin de bu kain kralların İçinde altın taşıdıkları, kendisi de altın olan kase olduğu söylenir. <gülüyor> ee, bu, bu işte böyle yani her şey birbirine e, geçmiş bir dedektif gibi. Bunların peşinden gitmek gerekiyor ama gene de bir kesin sonuca e, ulaşmak mümkün değil. E, bu geri dönersek Apolliner, <gülüyor> Apolliner'deki e, mozaiklere. Ee, gerçekten e, çok dediğim gibi üstün kalitede, çok iyi kalitede, çok e, iyi ustaların yapmış oldukları e, Roma e, mozaik e, sanatını diyeyim ya da zanaatını en iyi gösteren örneklerden bir tanesi. Tabii ki Hristiyanlık anlatıyor. Hristiyanlık döneminde yapılmış ama biz biliyoruz ki Hristiyanlık dönemi e, ustaları... Tabii ki Romalılardı <gülüyor> ve Romalı mozaik ustalarıydı. Bu hemen her yerde böyle aslında tabii değil mi? Yani ki, sanki... Tabii ki. Çünkü şunu göreceğiz yani bu ıı, mozaik yapımı bir ara böyle bir kesintiye uğrayacak çeşitli nedenlerle belki para nedeniyle belki işte başka nedenlerle bilmiyorum. Yani bir dönem o mozaik işinin bayağı tavsadığını ve hatta yavaş yavaş ortadan kalktığını, daha ucuz yollara gidildiğini göreceğiz. Çünkü mozaik nihayetinde pahalı, pahalı bir şey. sistem ve ancak çok değer verdiğiniz bir şey Hı -hı. ve paranız varsa yapabilirsiniz. Ee, sen sormayacaksın şimdi. Peki o zaman ben şimdi bunun müzik kısmına geç şey yapacağım, müzik kısmındaki bu yaygınlığınla ilgili bir şey anlatacağım. Ve bir arka arka üç parça dinleyeceğiz şimdi. Şimdi, Şen'den çok emin değil. Yani kaynaklarda çok kesin bir şey söylenmiyor ama çok tanıdığınız bir menödi gelecek birazdan karşınıza. Bunun Fransa'nın Provence bölgesinden 13. yüzyıldan kaynaklandığı söyleniyor. Ee, Oksitan yani Katalan e, Fransa'daki o sapkın diye kabul edilen e, grubun müzik e, kataloglarında bulunmuş bir parça olduğu düşünülüyor. E, buradan jean Baptiste Lully... Kendisi İtalyan asılı bir besteci. Türen Vikontu için yazdığı askeri bir marş bu. Marş da Türen. Önce bunu dinleyelim. Ee, arkasından diğerlerinin açıklamasını ondan önce yapacağım. askeri marştan sonra e, Joseph François Domage 1724-1728 yılları arasında buna yeni sözler yazıyor. Le Mas de Roua üç krallarla ilgili ve bu askeri marş e, esas olarak bir dini özelliği olan Halk müziği denen e, bu parça işte bir şekilde e, Jean-Baptiste Lully'ninle geçtikten askeri bir karakter kazandıktan sonra şimdi tekrar dini bir karakter kazanıyor ve üç krallar için yazılıyor. Sözlerinde de işte bu akşam üç krallara rastladım e, işte, e, gidiyorlardı ve demin sizin anlattınız işte birinin elinde günlük vardı birinin elinde mür vardı birinin elinde altın vardı diye uzun bir parçaya dönüşüyor. Bundan e, dini halini almış şeklini marie Michel de Rua'dan dinleyeceğiz. J'ai rencontré le train de trois grands rois qui allaient en voyage. de bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois dessus le grand chemin. Venaient d'abord des gardes du corps, des gens armés avec trente petits pages, Venaient d'abord des gardes du corps, des gens armés. L'étoile Şimdi aslında hepimiz daha çok tanıdığı nereden tanıyoruz? George Bizet'in Allezziens Suite'inden tanıyoruz. E, George Bizet aynı melodiyi alıp e, şeyin Allezziens Suite'nin prelüdü de kullanmış. Hepimizin esas tanıdığı e, örneği de Paris Orkestrası'ndan dinliyoruz, Daniel e, Barin yönetiminde. 94.9 Açık Radyo Fikri Takip Programındasınız. Zeriniren Boyun delikli Teodoran eteğindeki müneccim kralları konuşmaya devam ediyoruz. Hemen müziklerle ilgili şunu söylemek istiyorum. Bu bize bunu kullandıktan sonra da bu parça hala e, Lomastrova diye biliniyor. E, hmm. Kralların şarkı şark, yani marşı diye biliniyor ve çok yaygın bir noya şarkısı olarak da kullanılmaya devam ediyor. Hmm. Şimdi çok fazla vaktimiz kalmadı. Aziz Vitale Kilisesi'ne geçelim evet. ve oradaki mozaiklere evet. geçelim. Ee, şimdi Aziz Vitale Kilisesi de e, Jusinianus yani zamanında e, yapılmış olan e, bir kilise. Fakat yapım tarihiyle ilgili böyle çok şey var, karışıklıklar var ama yani nihayetinde işte 6. yüzyılda yapılmış olan e, bir kilise. E, bir şeyi tabii yapım tarihindeki e, o, o tam e, zamanı, Bulmak şu açıdan e, önemliydi. E, biraz onun için çalışmıştım. Bu Kim önce yapıldı ki hangisinin ozaikleri daha önceydi diye. Aziz İtalya Kilisesi de şey olarak yapı plan olarak çok enteresan e, bir kilisedir. Sekizgendir. İşte bir arada böyle bir ambulatoryum vardır ve e, absit bölümü tabii ki e, çok e, e, müthiş gene bir e, süsleme programına sahiptir. Özellikle eski ayıte dair bir takım hı hı. E, e, konular orada betimlenmiştir. Fakat esas önemlisi San Vitale Kilisesi'nde iki tane profan yani e, şeyin e, apsidin girişinde, e, absit önündeki kemerin sağlı sollu duvarlarında iki tane profan e, e, pano diyelim, e, mozaik pano vardır gayet hı hı. büyük boyutlu. Birisi Justinianus mozaiği, birisi Theodora mozaiği olarak e, bilinir. Yani sanat tarihçileri de onun böyle Koda'dı Teodora mozaiği diye neredeyse kullanırlar. Bu da yani bu mozaikler de çok farklı okumalara çok açık mozaiklerdir yani kompozisyonları itibariyle. Fakat bizi ilgilendiren esas olarak burada Teodora mozaiği çünkü tabi dediğim gibi yani ikisi de ikisini karşılaştırmak gerekir. ...ikisi üzerine çok ayrıntılı konuşmak gerekiyor ama Theodor'a mozainde çok yani kimsenin bekleşimiye kadar dikkatini çekmeyen... ...benim de birkaç tane kaynakta sadece böyle birer cümleyle geçiştirilmiş olduğunu gördüğüm bir bilgi, bir yer var, bir nokta var. O da Theodor'a burada mahiyetiyle beraber gösteriliyor... İşte o mahiyet nerede bir şeyde mi kilise avlusunda mı yoksa sarayının avlusunda mı diye böyle çeşitli spekülasyonlar vardır. İşte bir, bir grup insan orada perdeyi aç, açar <gülüyor> onlar kimlerdir İşte Theodora'nın, Prokupius'un anlattığı hadımları mıdır değil midir böyle çok üzerine yorum yapılmış olan bir sahnedir ve Teodora tabii burada bir imparatoriçi olarak müthiş bir giyim kuşam ve harika bir çok zenginliği zengin olduğunu gösteren bir mor pelerinile gösterilmiştir elinde yine bir tabii şey tutar kase tutar aynı şekilde Justinianus'un da elinde hı hı hı. bir kase vardır. Ee, ve e, Theodora'nın bu morpelerinin eteklerinde o üç tane küçücük e, kain kral e, motifi görülür. Ve bunlar aynı yani bu kadar net gösterilmemiştir tabii. <gülüyor> Fakat ilk bak e, yani biraz böyle yakından baktığınızda bunları aynı San Apollinare'de gördüğünüz, e, Az Apollinare Kilisesi'nde gördüğünüz... Üç müneccim krala benzetirsiniz. Hı hı. Zaten dediğim gibi erken dönemde yani bu bir tipolojisi hı hı. var bu kralların sonradan değişecek tabii bu. Şey Şeyi de benziyor değil mi? Yani arka arkaya duruşları, evet, vücut, duruşları tipleri. vücut tipleri, giyimleri. Yani bu Kaseleri, taşımaları da evet, benziyor. Bu ayrıntılar o kadar net görünmüyor ama hemen yani şey yapıyorsunuz anlıyorsunuz. Hı hı hı hı. Ya bunlar acaba onlar mı diye. Ve bir merak olarak ben biraz şunu bulmaya çalıştım. Kim kimden önce yapıldı, kim kimi önce gördü ve kim kimden kopya çektiği büyük ihtimalle San Vitale'yi yapan ustalar San Apollinari'yi görmüşlerdi. Hatta belki birbirlerinin ustası çırağı olabilirler. <gülüyor> ee, belki öyle değilse bile mutlaka ikisinde yapanlar zaten e, başkentten gitmişlerdi. <gülüyor> aynı okuldan olabilirler, yani aynı. <gülüyor> Okuldan kastım aynı atölyeden olabilirler. Ee, ama o ayrıntı çok ilginç. Şimdi niye yani orada öyle bir şey var? Ee, neden ee, o eteklerde o var? Bir defa ondan önce şuna bakmak gerekiyor. O iki şeydeki Justinianus ve Theodora'nın duruşları... Onları adeta yani bağışçısı falan biliniyor o, hı hı. o kilisenin. Dolayısıyla onlar bağışçı değiller. Tamam onun o dönemde yani o kilise yapılırken onlar da imparator ve imparatorcu ama... ...ikisinin de Ravenna'yı ve Vitale'yi e, ve bu mozaikleri görmediğini biliyoruz zaten. Niye böyle bir şey? E, e, yani öyle bir pozisyonları var ki... E, ...oraya bir kiliseye ve tabi Apsit'teki e, İsa e, figürüne... Bir tapınmadan ziyade aslında ona sanki kahin krallar gibi, kendileri kahin krallarmış gibi kendilerini öyle bir hı hı. yere konumlandırmışlar. Bunu tabii yapanlar Theodora e, Justinianus değil ama onlara bu pozisyonu sağlayan hı hı. ustalar bu bir e, ikonografik e, program. Peki şeyi sorsam az evvel bahsettiğiniz kalite bu şey içinde buradaki mozaikler Kesinlikle içinde geçerli. geçerli mi? Kesinlikle hmm. geçerli hatta yani bunlar daha kaliteli. Değil mi? Sanki daha parlak ve da, renk daha mı bilmiyorum ama. Daha parlak değil ama yani mozaik çok zor bir yöntem. Böyle yani biraz uzaktan baktığınız zaman onun öyle parçalılığını falan hmm. anlamazsınız neredeyse hmm. Gerçekten o ifadeler, hı hı. ayrıntılar falan muhteşem verilmiştir. Ve bu kain kralların bu eteklerde olması tabii ki çok eski geleneklere evet. dayanıyor. Baküs ayinlerine e, o, o zaman bakaların e, motiflerinin böyle elbiselere işlenmesi var. E, aynı şekilde evangelist daha sonra hı hı. evangelist motiflerin yine elbiselere işlenmesi bunlar e, koruyucu ruhlar olarak görülüyor. <gülüyor> bu programın da sonuna, sonuna. geldik. <gülüyor> İzleyen hanım çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah bir daha görüşmek üzere. İnşallah. Ayrıntılar <gülüyor> yazıda. Evet. <gülüyor> Toplumsal Tarih'in 222. sayısında bulabilirsiniz ayrıntıları. teknik masada Ömer Şahin vardı. Ona da teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.